bilinç güven güzel derre ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Merhaba. Ee, merhaba, günaydın herkese. Evet, Burçin ünlü de burada konuğumuz, Boğaziçi Üniversitesi'nden fizikçi. Ve şimdi e, bu fizik konularını konuşmaya devam edeceğiz ama takdimi siz yaparsanız memnun oluruz. Tabii e, fizik üzerine programlar yapacağımızı ta iki sene önce söylemiştik ve ilk Fizik programımız Boğaziçi fizik dörtlüsünün oluşturduğu dört fizikçiyle olmuştu. Bu dört fizikçiden birisi de aslında bugün konuğumuz olan Profesör Burçin Ünlü'ydü. Fakat Burçin Ünlü o zaman Japonya'da Sapporo'da araştırmacı ziyaretçi olarak bulunuyordu. Dolayısıyla ancak telefondan katılabilmişti. Daha sonra e, yine Boğaziçi Üniversitesi e, Fizik Dörtlüsü grubunun bir üyesi olan e, Profesör Erkcan Özcan'la kuantum fiziği üzerine bir program yaptık. Ardından da kuantum fiziğinin teknolojideki uygulamalarını e, tartışmak üzere Profesör Cem Say'la ile kuantum bilgisayarlarını konuşmuştuk. Bugün de aslında bu fizik serisine devam ederken bir yandan da benzer bir konuda ilerleyeceğiz. Çünkü... Profesör Burç'ününün çalışma alanı kuantum fiziği tabanlı teknolojiler özellikle sağlık ve Tıp konusundaki araştırmalar. Bugün de bunlara bakacağız. Ben kendisini tanıttıktan sonra sözü ona vereyim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden fizik lisansı arkasından Boğaziçi Üniversitesi'nde lisansüstü, Ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stevens Institute of Technology'de e, doktora çalışmalarını tamamlıyor. E, doktora sonrasında tıbbi fizik e, alanında e, çalışmalarını e, odaklaştırıyor. Kaliforniya e, Üniversitesi Irvine'de tıp fakültesinde 5 sene boyunca araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 2009'da Boğaziçi Fizik Bölümünde öğretim üyesi oluyor. O gün bugündür Boğaziçi Üniversitesi'nde, 2018'den bu yana da bölüm başkanı. E, 2017-18 arasında Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yapay zeka laboratuvarında e, tıpta e, yapay öğrenme konularında çalışıyor. ve Bir yandan da Stanford adına Hokkaido Üniversitesi'nde, e, Japonya'da, Sapporo'da e, proton terapi merkezinde araştırmalarını sürdürüyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik dersleri vermenin yanı sıra fiziği yaygınlaştırmak ve sevdirmek için de çalışmalarda bulunuyor. Ee, profesörünü bugün bu konulardan da biraz konuşacağız. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde kurmuş olduğu bir e, tıbbi görüntüleme laboratuvarı var. Fizik biliminin sağlık alanındaki uygulamaları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Biraz bunlardan da bugün bahsedeceğiz. Peki, bunun için istersen şöyle başlayalım. Şimdi fizik, daha önce de konuştuk ama fizikte farklı alanlar var. Kuantum fiziği bunların içinde kendine özgü ayrı bir alan teşkil ediyor. Belki böyle bir genel girişten sonra kuantum fiziğinin özellikle sağlık tıp alanındaki uygulamaları, çünkü biliyoruz ki bazı teknolojiler kuantum fiziği eğer gelişmeseydi, ee, gelişemeyecekti ee, Bu programın birinci bölümü olsun Sonra ikinci bölümünde de Biraz e, sen hem fizik bölümünün de Bölüm başkanı olarak Fizik okumayı düşünen öğrencilere Söylemek istediklerin olabilir Fizik okumak niye keyifli bir şeydir Fizik eğitimi nasıl alınır Fizik eğitimi sonunda insan ne yapar ee, Programın ikinci bölümünde de Bunlardan konuşalım istersen ee, Güven hocam Tamam, bence çok güzel bir açılış oldu zaten. Siz o zaman beni sorularınızla yönlendirebilirsiniz. Tabii. Ben çok küçük bir örnekle başlamak istiyorum. Doktora yaparken 2004'te doktorumu bitirdim. O zaman yapmaya çalıştığım şey transistör. Ama transistör modellemesi yapmaya çalışıyorduk. O zamanlar Moore yasasını bilirsiniz belki. Yani bu bilgisayarların hızlanması transistör sayıları sürekli artıyor... Bilgisayarlar her geçen yıl daha da hızlanıyor, daha da hızlanıyor. Peki limit ne? Nereye kadar hızlanacak bu bilgisayarlar? Biz olabildiğince küçük transistör yapmaya çalışıyorduk. Ben onların bilgi, modellemesini yapıyordum bilgisayarda. Bu transistörler o kadar o kadar o kadar küçükler ki artık elektronları dalga olarak modellemek zorunda kalıyorduk. Ee, bu da çok değişik bazı etkiler ortaya çıkartıyordu. Nitekim ben her zaman bu örneği veriyorum. Bugün sınırlara ulaşmış vaziyetteyiz. Artık bilgisayarları çok daha hızlı yapmak için farklı yaklaşımlar gerekiyor. Bunun için kuantum temelli cihazlar yapmak gerekiyor. Bazen bunlara kuantum cihaz deniyor. Bu cihazların içinde elektronlar yani yük taşıyıcı dediğimiz şeyler, elektrik akımını taşıyan şeyler dalga özellikleri gösteriyorlar. Örneğin bu kuantum fiziği bilmeden yapılabilecek bir şey değil. Yani kuantum fiziğini anlamadan bilmeden daha hızlı bilgisayarlar yapamayacağız maalesef. Tabii ki Cem Hoca da gelmiş anlatmış kuantum bilgisayarları anlatmış. Bence o da çok heyecan verici bir alan şu anda. Kuantum bilgisayarlar da kuantum üstünlük çağı diye bir şeyin başlamasına sebep olacağı söyleniyor. Ne kadar doğru ben tabi işin uzmanı değilim. Ama bunlar bizi çok etkileyecek. Ee, evet son... yani Elle tutulur, gözle görülür nesnelerin dünyasında geliştirdiğimiz teknoloji bir takım sınırlara ulaşmakta ya da ulaşmış durumda gibi gözüküyor. Evet. Çok küçüklerin dünyasının nasıl işlediğini anlayan kuantum fiziği ve kuantum mekaniği sayesinde Oradan yola çıkan teknolojilerle yeni şeyler yapmak mümkün. Sen de tam bunların üstünde çalışıyorsun diye anladım. Evet yani ben aslında tabii ki kuantum fiziğinin sağlıktaki uygulamalarını kullanıyorum diyelim. Yine ilginç bir örnek vermek istiyorum. Bugün yani derslerde hep anlatıyorum. Mesela mamografi her kadın çektirmesi gereken bir şey. Biliyorsunuz belli 40 yaşından sonra tavsiye ediliyor. Hepimizin eşleri sevgilileri eminim çektiriyordur. Peki bunun Einstein'la e ne alakası var? Nasıl bağlıyorsunuz mamografiyi? Mesela ben hani normalde bunları ben tabii ki alan değiştirdim e, doktordan sonra. Daha sağlık sektörüne yani tıp fakültelerinde buldum. Medikal, fizik konularında araştırmalar yaptım. Örneğin mamografide e, dikkat ederseniz mamografide düşük enerjili X ışınları gönderilir. Düşük enerjili X ışınları gittiği zaman dominant baskın etkileşim Işık ve memeyi oluşturan doku arasında fotoelektrik etkisi diye bir şey. Bu fotoelektrik etkisini bulan insan Albert Einstein ilk defa doktora tezinde bundan bahsediyor. Ve kuantum devrimini başlatan olaylardan bir tanesi fotoelektrik etkisidir. Çünkü ilk defa ışığın parçacıklardan oluşan bir şey olduğu üzerine insanlar konuşmaya başladı Einstein'dan sonra. Şimdi... Aynı fotoelektrik etkisini alalım. Mamografide milyonlarca kadının hayatını etkileyen bir şey. Bakın yani Einstein'e söyleseydik mamografi diye bir şey olacak ve meme kanserinin tespitinde kullanılacak desek al Einstein eminim bunu düşünün. Yani o zamanlar bunu da hayal ediyor olmayacaktı. Eminim yani. Nereden nereye geldik? Yıllar içerisinde aynı etki bugün ışık dedektörlerin yapımında da kullanılıyor. Örneğin AVM'lerde içeri giriyorsunuz kapı otomatik açılıyor, kapanıyor değil mi? Bunların çalışmasına da kullanılıyor. Aynı cihazları alıyorsunuz hastanelerde. Örneğin akciğer kanseri için doktor sizi bir pet seatinizi çektirelim hadi bakalım deyip hastaneye yönlendiriyor. Yıllarca sigara içmişsiniz korkuyorsunuz. O cihazın içine girdiğinizde aslında kuantum fiziği var yine. Ne var? Örneğin. Orada kullanılan dedektörler sizin vücudunuzdan geçen veya vücudunuzun içinden gelen ışığı gören dedektörler aslında Albert Einstein'ın zamanında ortaya koyduğu fotoelektrik etkisi. Ve söylemem lazım Albert Einstein'ın Nobel aldığı konu budur. Fotoelektrik etkisi sayesinde Nobel aldı. Bu sayede çalışıyor. Şimdi ben o zaman hep örnek olarak şunu söylüyorum. Yani fizikte derinlik olmadan iyi mühendis olamazsınız. Bu çok önemli bir şey. O yüzden temel bilimlerde güçlü ülkeler hep büyük önemli şirketlere kurmuşlar, öyle değil mi? Yani örneğin IBM şeyi kurmuş, çip üretmiş. Buna benzer şeyler. Bir başka örnekte MR, bizim MR görüntüleme dediğimiz bir alet vardı, içine girer insanlar. Böyle uzunca bir tüpün içine girerler. Manyetik rezonans. Manyetik, rezonans. Manyetik rezonans görüntüleme denen bir cihaz vardır. Hepimizin yolu düşer. Şimdi şöyle düşünün. İnsan vücudunda e Samanyolu galaksisinden daha fazla, e Samanyolu galaksisinde olan yıldızdan daha fazla proton var. Ve biz bu protonları, kuantum mekaniğini şu anda kullanabildiğimiz için bu protonların nasıl döndüğünü Manyetik alanlar göndererek dışarıdan değiştirebiliyoruz. Bunların dönme şekildiğini değiştirip sonra insan vücudunu kesmeden, biçmeden görüntülerini oluşturabiliyoruz. Hani Bunlar çok tabii devrim yaratmış sağlık sektöründe. Eskiden insan vücudunun içinde ne olduğuna bakmak için kesi, kesmek gerekiyormuş. Kesip bakmak gerekiyormuş. Artık böyle bir şeye gerek kalmadı çoğu durumda. Evet, burada belki bir de şunu eklemek lazım. Yani... Einstein kendi buluşunun bugün hangi cihazlarda nasıl kullanılacağını belki hayal bile edemezdi. Ama Einstein'ın bu buluşunu yapması için üstüne yaslanması gereken başka tabii fizikçiler vardı. Onlar hiç hayal edemezlerdi. Hatta bir kısmın belki doğrudan teknolojiyle, Alakalı olacak bir fizik buluşu da yoktu ama temel bilimler galiba biraz böyle işliyor. Yani hemen ilk adımda uygulaması nedir diye sormak anlamsız fakat bir yerden her önemli teknolojik uygulamaya bilimin ucu bağlanıyor ve bunun temelini iyi öğrenmezsek işte senin de dediğin gibi mühendislikte de başarılı olmamıza imkan yok diye anlıyorum ufak bir parantez açarsam bambaşka bir şey söyleyeceğim yalnız bu mamografi cihazlarının çok gelişkin teknolojik ürünler olduğunu söylerken özellikle son dönemde uzmanlar tarafından bilimsel çevrelerde de mamografiye fazla güvenmenin ters etkiler yaratabileceği konusunda da epey bir literatür var bunu da söylemem lazım <gülüyor> Yani şimdi, şimdi şu anda tabii erken teşhiste mamografinin mamografiden daha iyi bir alet yok şu anda elimizde. Evet. Onun altın standart teşkil ediyor mamografi. Ama Memek tersine bir etki de yaratabileceği bizzat Dünya Sağlık Örgütü'nden de uyarılar ee, halinde geldi. Siz yani. iyonize radyasyon kısmından evet, bahsediyorsunuz. Radyasyon. Ee, ama şunu söyleyeyim e, günde bir buçuk paket sigara içen bir insan bir yılda çok daha fazla radyasyona maruz Doğru. kalıyor. O yüzden e, güneş ışığı. Mesela güneş kremi sürmeniz gerekiyor değil mi dışarıda? Yani bir kere mamografiye girmekten çok daha tehlikeli güneş yazın güneşle dolaşmak. Öyle düşünebilirsiniz. Ya yani bunların hepsinin hesapları var tabii evet, ki. Evet. Doz dediğiniz mutasyon muta ne kadar doza maruz kaldığınız önemli ama mamografide maruz kalınan dozlar düşük. Zaten düşük olması sağlanıyor. Özellikle onun özelliği o. Ama bilgisayarlı tomografi daha farklı. Siz belki bilgisayarlı tomografi evet. konusu daha çok şey duymuşsunuzdur. Bilgisayar tomografi de çünkü kemikten de geçmeniz gerekiyor. Onun için biraz daha yüksek enerjilere çıkılabiliyor. Neyse bu bir yan tabii şeydi ki, zaten. Tabii ki, tabii ki. Peki şimdi fizik eğitimi konusuna dönmeden önce belki Burçin, bu için, senin kurmuş olduğun tıbbi görüntüleme merkezinde de bu tür çalışmalar mı yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Biraz bundan da bahsetmek ister misin? Tabii ki. Çok sevinirim. Örneğin biz kendi lazerlerimizi yapıyoruz. Ee, çok iyi bir ekip var. Ee, Seyidi Yavaş e, benimle çalışan arkadaşlardan bir tanesi. Onun uzmanlı lazer yapmak. Kendi lazerlerimizi yapıyoruz. Çünkü lazer de aslında kuantum mekanin çok güzel uygulamalarından bir tanesi. Aynı transistörler gibi e, lazerler. E, ne yapabiliyorsunuz? E, bizim bir, birkaç tane örneğin ilginç uygulamamız var. Bu lazerleri yapıyoruz. Mikroskop yapıyoruz bu lazerlerle. Veya doku da çok küçük kesikler açabiliyoruz bazen. Örneğin erken menopozun tedavisinde kullanmak üzere. Şimdi Acı Üniversitesi ile bir ortak proje var. Mesela şey yapabiliyoruz. Camın üzerine çok çok çok ince kanallar açabiliyoruz bu lazerleri kullanarak. Sonra içine hücreleri koyabiliyoruz. Sonra da ilaç gönderip hücrelerin nasıl tepki verdiğine bakabiliyoruz. Bunları örneğin çok çok çok minnacık bir kanal açmayı... Lazer dışında başka bir şeyle yapmanız çok zor oluyor camın üzerinde diyelim. Lazerlerin tabi bugün her yerde uygulamaları var. Bilgisayarlar, telefonlar. Yani biliyorsunuz lazerler çok büyük bir devrim yarattı elektronikte ve optikte. Her yerde kullanılıyor. Ayrıca lazerler bunları atımlı yapabiliyorsunuz. Yani sürekli gitmiyor ışık da küçük küçük küçük atımlar halinde gidiyor. O zaman da bunları saat olarak kullanabiliyorsunuz. Bir şeyleri ölçmek için kullanabiliyorsunuz. Buna benzer çok şey yapıyoruz. Ama bizim labda en önemli yaptığımız şey tahmin ediyorum. Mikroskop yapmak bu lazerleri kullanarak. Küçük şeyleri görmeye çalışıyoruz. Lazer e, fotoelektrik şey midir? Nedir lazer? E, Tam nasıl tarif ediliyor? E, lazer şöyle Üşün tarif. Yani. Evet bu lazerin özelliği şu. E, lazerin en önemli e, güneşten gelen ışık. Farklı dalga boylarından oluşur. Hı hı. Lazer ışığı tek bir dalga boyu e, yani hı. biz buna özel bir taraf var. Tek bir dalga boyundan oluştuğu için e, çok önemli avantajları olabiliyor. E, o Evet. Yani. Tek dalga boyu uzun süre e, stable diyeyim. E, e, uzun mesafeler kat edebiliyor. E, ve de yüksek enerjiler çıktığınızda e, kesebiliyorsunuz cisimleri. Güneş ışığı ile bir şeyi kesmek çok zor. Ee, odaklasanız bile yakabiliyorsunuz ateş yakmak gibi biliyorsunuz. Güneş evet. ışığını odaklayarak yakabilirsiniz. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor ama güneş ışığı tek dalga boyunda oluşmuyor. Ee, çok enerjisini düşürürseniz, e, ...görüntüleme yapabilirsiniz, mikroskoplar da kullanabilirsiniz. Bugün dünyanın en önemli mikroskopları da hep ışık kullanılır... ...ama en yenilerinde lazer ışığı kullanılıyor. Evet. Peki biraz da fizik eğitimi kısmına gelelim isterseniz. Şimdi diyelim ben üniversiteyi artık düşünmeye başlamış... ...16-17 yaşlarında bir öğrenciyim. Fizik hoşuma gidiyor... Lisede okuduğum kısmından anladığım kadarıyla fakat tam da emin olamıyorum üniversitede acaba fizik okusam mı diye annem babam diyorlar ki evladım fizik okuyup ne yapacaksın iş bulamazsın mühendislik yaz işte en başarılı öğrenciler mühendisliğe gidiyor. E, filan bir türlü karar yöremiyorum. E, keyifli bir şey mi fizik okumak? Ondan da emin değilim. E, Burçin sana geldim soruyorum bölüm başkanı olarak. Hocam siz bana bir akıl verir misiniz diye. Sen böyle bir öğrenciye e, neler diyorsun? Ben her zaman denemeye değer diyorum. Çünkü yani fizik okuyan herkes de tabii ki fiziği e, çok sevmeyebiliyor. Birazcık zorlanabiliyor öğrenciler. Ama şöyle görüyorum. 10 yılda şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde çok yetenekli öğrenciler gördüm. Hala da görüyorum. Seven insan gerçekten çok çok bağlı bağlanıyor ve çok seviyor. Bunun çok temel bir sebebi var aslında. Ya yani ben çocukken de çok sorgulayan bir insandım, çok merak eden bir insandım. Yani o nedir, bu nedir, niye geldim? Bu gökyüzündeki yıldızlar nedir? Niye varlar? Güneş ne yapıyor? Dünya ne yapıyor? Çok merak ediyordum bunları. Ve Zaman içerisinde bunların cevaplarını, as, asıl cevaplarını verebilmek için fizik okumanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Ve aradan geçen 30 senenin ardından, 25-30 senenin ardından bu konuda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir sürü şeyi anladığımı düşünüyorum e, temel konularda. E, biraz ben biyolojide okudum fizikle beraber. Kendimi biyolojide de geliştirdim. Bu ikisi gerçekten e, çok kuvvetli oluyor biyoloji ve fizik bilgisi matematikle birleşince. Ee, şuna yardımcı oluyor ee, bugün pratikte bakarsanız ne işe yarar derseniz hani anlattığım cihazlar yani şimdi doğada bilgisayarlar, transistörler bunları günlük hayatta insanlara anlattığınız zaman insanlara çok karmaşık geliyor işte kuantum bilgisayarlar geliyor yani teknoloji giderek karmaşıklaşıyor karmaşıklaştığı için bunları e, insanların anlaması da zorlaşıyor biz sadece kullanıyoruz bunu ama ileride bu teknolojiyi ileri götürmek için fizikçilerin daha fazla e, dahil olması gerekecek. Daha fazla uğraş vermesi gerekecek ve ben iş anlamında da e, Türkiye'de de aynen öyle olduğunu düşünüyorum. İyi fizik bölümleri var Türkiye'de. Bir sıkıntı olmadığını gördüm zaman içerisinde. Çünkü yüksek teknolojinin olduğu ülkelerde bir miktar da olsa Türkiye sonuçta bir Avrupa Amerika ya da Japonya değil ama birazcık bir şeyler var. İnsanlar... E, i̇ş bulabiliyorlar. En büyük korku galiba iş bulma korkusu. Ama en önemli şey dediğim gibi, ben bu kadar yıl sonra bir gün bile pişman olduğumu hatırlamıyorum. Yani bir gün bile ya neden fizik okudum demedim. Her gün aynı heyecanla okula geliyorum, aynı heyecanla araştırma yapmak istiyorum. Aynı heyecanla sorulara cevap bulmaya çalışıyorum. Evet, ben de kendi öğrencilik zamanımdan biliyorum ki, yani ben mühendislik öğrencisiydim ama e, fizik, okuyan, isteyerek fizik bölümüne girmiş ve fizik okuyan öğrenciler aramızdaki en akıllı öğrencilerdi. E, fizik okumanın e, aslında kolay bir şey olmadığı ama çok zevkli bir şey olduğunu onlarda da e, gözlemek mümkündü o zamanlar bile. E, peki şimdi programın da sonuna gelirken ben kapanış için yine sözü sana bırakmak istiyorum. E, Burçin genel e, programı toparlayacak, kapanışa yönelik e, söylemek istediğim bir şeyler varsa yine e, buyur söz sende. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de temel bilimlere ilgi artıyor. Özellikle çok genç bir nüfusumuz var. 23 milyon, 18 yaşının altı 23 milyon çocuk var Türkiye'de ve bu çocukların önemli bir kısmı bilime büyük bir ilgi ve sevgi duyuyorlar. Onun için Türkiye'de özellikle Türkçe kaynaklara büyük ihtiyaç var. Bu çocukların önemli bir kısmı İngilizce okuyamıyorlar, İngilizce anlamıyorlar, İngilizce yazamıyorlar. O yüzden Türkçe kaynaklara büyük ihtiyaç var. Ben bunu her zaman vurguluyorum. Ve Türkiye'de iyi mühendisler yetiştirmek istiyorsak, iyi doktorlar yetiştirmek istiyorsak... ...daha fazla temel bilim eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey... Dediğim gibi ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Türkiye'de fizik bölümlerini şu anda iki buçuk milyon öğrenciden 700 tanesi fizik bölümünde okuyor her sene. İki buçuk milyon çocuk giriyor sınavlara. 700 kişi yani bu rakam çok düşük geliyor bana. Ama bu biraz da fizik bölümlerin yani kuvvetli fizik bölümlerin sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Belki bu bölümlerin kuvvetlenmesine daha çok yardım etmek gerekiyor. Özellikle tüm temel bilimler için bu geçerli. Evet, ben de son saniyelerde biterken her zaman aklımın köşesinde duran hiç çıkmayan bir soruyu bu vesileyle bir kez daha sormuş olayım Yani özellikle dünyanın içinde bulunduğu en büyük tehdit yüz binlerce yıldan beri belki de bu iklim krizi konusunda Genç aktivistlerin de ısrarla söyledikleri gibi bana ne bakıyorsunuz benim siyasi fikrim değil felsefe değil Tamamen bilim ne diyorsa ona bakın dedikleri de bu olsa gerek değil mi? Yani gelecekleri çalınmakta olan insanların, genç insanların asıl kulak vermeleri gereken şey bilim, fiziktir, kimya, kesinlikle, gök bilimleri. Kesinlikle. O bizi o kurtaracak gibi görünüyor. Bizi o kurtaracak. Yani bunun nedenlerini anlamadan kadere teslim olmaktan başka evet. bir şey değil. Onlar da reddediyorlar. Çünkü nedenini anlamazsak çözüm üretemiyoruz. Bu çok basit bir şey. yani Neden neden çözüm nasıl üretebileceğiz ki nasıl olduğunu bilmeden? O yüzden bunlar önemli şeyler. De. Temel bilimciler zaten o yüzden mutlaka önce anlamaya çalışırlar. Evet. Önce anlamaya çalışırlar. Evet temel bilimlerin desteklenmesi için de herhalde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan TÜBİTAK'a kadar pek çok kuruluşa da önemli görevler düşüyor fonlama ve destekleme sayesinde diye düşünüyorum. Bunların gelişiyor olması çok önemli. Ben de tamamıyla katılıyorum ve o yönde ülkemizin hareket edeceğine adımlar atacağını umuyorum diyelim. Böylece isterseniz bitirelim programın sonuna geldik. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Bölüm Başkanı ve yine Boğaziçi Üniversitesi'nin Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı'nın kurucusu Profesör. Mehmet Burçin ünlü e, konuğumuzdu, kuantum fiziğinden ve kuantum fiziği tabanlı teknolojik uygulamalardan konuştuk. E, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Burçin. Ben çok teşekkür ederim Burçin, Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. teşekkürler. Her teşekkürler. zaman bekleriz. Açık radyo, <gülüyor> çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür